Cuma Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Göklerdekiler ve yerdekiler O Melik, O kudüs, O Aziz, O Hakim Allah'ı tesbih ediyor O Allah'tır ki ümmilere işlerinden bir Resul göndermiştir de O onlara Allah'ın ayetlerini okur Onları arıtıp temizler Onlara kitabı ve hikmeti öğretir onlar bundan önce tam bir sapıklık içine gömülmüşlerdi. O Resulü ümmilerden olup da henüz onlara katılmamış bulunan başka kimselere de gönderdi. Odur aziz, odur hakim. İşte bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütfun sahibidir. Sırtlarına Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, Kutsal kitap parçaları taşıyan eşeğin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalanlayan topluluğun vücut verdiği örnek ne kötüdür. Allah zulme sapmış bir topluluğu doğruya ve güzele ulaştırmaz. De ki ey Yahudiler, Eğer insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu sanıyorsanız, Buna gerçekten inanıyorsanız, Hadi ölümü isteyin. Ama onlar, Ellerinin üretip önden gönderdikleri yüzünden Ölümü asla temenni edemezler Allah zalimleri bilmektedir Şunu da söyle O kaçmakta olduğunuz ölüm işte o size mutlaka ulaşacaktır Sonra görülmeyeni de Görüleni de bilene döndürüleceksiniz O size yapıp etmiş olduklarınızı haber verecektir Ey inananlar Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya, Allah'ın zikrine koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca hemen yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa erebilirsiniz. Bir ticaret yahut oyun eğlence görür görmez dağılıp ona yöneldiler de seni ayaküstü bıraktılar. Onlara de ki Allah katında bulunan eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.